<t> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah. 77. ayet E fera'e ve geçen ifade Kur'an Mustafa yazılışta bulunmuş. Bundan sonra da 32 kere geçiyormuş yanlış hatırlamıyorsam. Senektü ma yiqol ve namudu lhe min al-gezab madda ve narisuhu ma yiqol ve atina firda ve min doni lha lha liyakunu lhom azza kella bi yakunu bu kella'nın okunuşunda da ihtilaf çok ihtilaf var kella diye durmak mı gerekir yoksa kesinlikle durmamak mı gerekir her iki görüşte var diye durmak ya da hayır hayır öyle değil bu böyledir şeklinde kelle senektü diye durmamakta gerekir demiş alimler. Bazıları da hem durmak hem durmamak gerekir. Şöyle de durmak şu manaya gelince durmamak gerekir gibi ifadeler kullanmışlar. Efara eyt gördün mü ey Muhammed sen ellezî o kimse ki farklı farklı rivayetler var. Habab bin Eret'in bir kafire asmin vayil olması lazım. bir mal sattı ve ücretini istediği o da ücretini ödemediği, ben farklı rivayetleri birleştiriyorum. Bu ücret, satılan ürünün bir rivayete göre değerli, kıymetli bir ziynet eşyası olduğu, bir rivayete göre kılıç olduğu, o da hayır benim paramı ver dediğin de sen önceden böyle değildin yani bize süre tanırdın, şimdi niye süre tanımıyorsun demesine rağmen ben senin dinini terk ettim. Biz seninle aynı dinden değiliz. E sen cennete gideceğine mi inanıyorsun? Evet işte ben doğruya oraya geldiğimde zaten benim malım da evladım da çok. Allah Subhanahu ve teala bana rahmet edecektir kesinlikle. Çünkü dünyada rahmet etmiş bak. Mal vermiş, evlat vermiş. Dünyada bana rahmet etmişse, dünyada bana mükafat vermişse orada da verecektir. Madem orada ziynet eşyası her şey çok, ben orada borcumu öderim şeklinde farklı farklı rivayetlerde gelen ee, farklı farklı rivayetler gelmiştir. İşte Ondan bahseden bir ifadedir bu. Kur'an-ı Kerim'in, bizimle Kur'an-ı Kerim'in arasında en büyük mesafe işte budur arkadaşlar. Olay oluyor, var olan, yaşanmış, herkesin yaşadığı, herkesin bildiği, toplum olarak konuşulan bir olay üzerine bir ayet indiği zaman, bir söz söylendiği zaman çok net anlaşılıyor o söz. Kimden bahsedildi? efer e sen sen ile kimden bahsedildi belli. Ellezî, ellezî ismi Füsül'dür. Kimden bahsettiği belli. Belli bir adamdan bahsediyor. Bir kişiden bahsediyor hem de. Öyle 8-10 kişiden değil. Bir kişi var. Bir kişi bir şeyler yapmış. O adam kefera, Uzun zamandan beri muanit bir kafirmiş. Küfürde ısrar etmiş. Neyi bir ayetine, Allah'ın ayetlerini, adamın neyi inkar ettiğini ilk nesil, ilk nesil Kur'an'ın ilk muhatapları biliyor. Kur'an'ın efer'a eyt ederken kime, kime kastettiğini biliyor ilk nesil muhataplar Ellezi ile kimin kastedildiğini biliyor. O adamın inkarının boyutlarını biliyor. O sözü söylerken yüz ifadeleri, mimikleri ortada. Bu ifadeyle karşılaşan Müslümanın duygusu, düşüncesi, hali ortada. Tam burada bu ayet indiği zaman... Bu ayet indiği zaman işte Müslümanlar vahyi en güzel şekilde, net, sarih bir şekilde anlayabiliyorlar. Ve bizim için de en zor kısım işte bu. Bize oldukça soyut, neden bahsettiği belli olmayan, neden bahsettiğini bilebilmek için tefsir kitaplarına müracaat ettiğimiz, orada da birden çok rivayet ile karşılaştığımız, bu rivayetleri toplayıp derleyip bir şablon bir tablo çizsek de sonuçta karşımızdaki donuk bir tablo. Asbin vay veya Velit bin Mughire veya Ebu Cehil. Adamların yüzlerinin silüeti bile bizim gözümüzün önüne gelmiyor. Bundan dolayı kardeşler iki şey söyleyeceğiz. Bir, Kur'an anlayabilmek için Kur'an'ın tarihine gitmek lazım, indiği tarihe gitmek lazım. Bununla ilgili özel bir derste de yapacağım. Ma'na nerededir ma'na? Ma'na nesnenin dışındadır diyorlar. Ma'na neredeymiş? Bir şeyin dışında. Bir şeyin manası o şeyin dışındadır. Beni anlamak sadece sözlerimle değil, benim dışında bir şeylere bakmakla mümkündür. Ben burada konuşuyorum. 10 dakika size bir insanın günlük yaşantısından bahsettim. Benim bu sözlerimi anlayabilmeniz, biraz tefsirin dışına çıktık ama bunları söylemem gerekiyor. Beni sadece bu sözlerinden anlayabildiğiniz gibi, benim yaşantım, benim yaşantım bu sözlerin dışındadır bakın. Benim yaşantım bu sözler neresindedir? Dışındadır. Oraya baktığınız zaman, benim yaşantıma baktığınız zaman bu sözleri daha iyi anlarsınız. Mesela imanın esbabı, sebeplerinden bir tanesi de budur. Dünyanın manası, dünyanın dışında bir şey olmalıdır. Sen dünyada evleniyorsun. Bu evliliğin bir manası dünyanın dışında bir yerde olmalıdır. Yoksa manasız niye evleniyorsun? Niye ilmi çalışmalarda bulunuyorsun? Niye birilerine iyilik yapıyorsun? Niye birilerinin elinden tutuyorsun? Bütün bunların manası dünyanın dışında bir yerde işte ahirette olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in manası da yani ben buraya kadar önce şunu anlattım. Mana lafzın içinde değil, lafzın dışındadır. Kim söyledi? Ne zaman söylendi? Niçin söylendi? Hangi olaya binaen söylendi? Hangi şartlar mucibince söylendi? Bunlar bilinmediği sürece lafzın manasının açığa çıkması mümkün değildir. Zaten ilim de budur. Mesela biz şu kişi alim dediğimiz zaman bu kişi çok lafız biliyor değil. Bu kişi o lafzın manasını biliyor. Yani mesela şurada bir arkadaşı biz alsak şu odaya kapatsak beş yıl boyunca kitap okusak. 5 yıl boyunca okuduğu her kitabı ezberlese bu arkadaşımız alim olmaz. Bundan dolayı ilim çok bilgi değildir. Çok lafız ezberlemek değildir. İlim o lafızların dışındaki manayı keşfedebilmektir. Bir alim bir söz söylediği zaman o alimin sözünü alacaksın. Hangi ortamda söyledi? Kime söyledi? Hangi olay üzerine söyledi? Bununla ilgili söyledi başka başka başka başka neler var? Tüm bunları süzüp o alimin sözünü anlayacaksın. İşte o zaman ilim olur. Velhasıl kelam biz e, konumuza dönecek olursak Kur'an'ın ilk muhatapları bu manada lafsı çok yanıyorlardı Çünkü Kur'an'ın lafzı, Kur'an'ın lafzı onlar için asıl değil, asıl olan manaydı. Manada kime söylendi? Muhatap. Sen görmedin mi? Sen ile kimin kastedildiğini onlar görüyordu. Gözleriyle görüyorlardı. Ellerinin kim olduğunu biliyorlardı. Ellezinin sıfatı olan keferanın boyutlarını ve vasfalarını biliyorlardı. Bundan dolayı bu ayetleri anlamaları çok rahat oluyordu. Biz onlar kadar anlayabilecek miyiz? Hayır biz onlar kadar hiçbir zaman anlayamayacağız. Tıpkı şu an sizin beni anladığınız gibi sizin dışınızda hiç kimse beni bu kadar iyi anlamayacak. Bundan 50 yıl sonra şu kaydı dinleyen bir Müslüman... Bundan 100 yıl sonra olur mu olmaz mı bilmiyorum. Allah Teala bizim sözlerimize bu kadar bereket verir mi vermez mi bilmiyorum. 100 yıl sonra şu kayda dinleyen bir Müslüman sizin anladığınız gibi ben anlamayacak. Biz de onların Kur'an'ı anladığı gibi anlayamayacağız. Ama Kur'an'ı anlayabilmek için Kur'an'ı kendi tarihinde indiği ortamda indiği şartlarda okumaya gayret edeceğiz ki... Bu gayretlerimiz bizim Kur'an'ı daha iyi anlamamıza vesile olacaktır. O halde Kur'an'ı sadece yüzünden, işte hocam Kur'an'ın Arapçasını öğrensek anlamayız mı? Hayır. Sadece Arapçasını öğrenmek de yetmez. Kendi tarihinde, ne deniyor buna? Anokronizm değil mi? Kendi tarihinde okumak gerekiyor. Tabi bu bir tarihselcilik değildir. Tarihselciler Kur'an'ı kendi tarihinde okuyup orada bırakanlardır. Biz Kur'an'ı kendi tarihinde okuyup anlayıp oradaki hükmü buraya uygulayanlarız. Aramızdaki fark budur. Bu tarihselcilik değildir. İkinci söyleyeceğim husus ise birinci söyleyeceğimiz Kur'an anlayabilmek için en önemli esas birinci söylediğimiz husus o tarihe gitmek. İkinci söyleyeceğim husus o tarihte yaşanılanların bir benzerini yaşamak gayretinde olmak. Sen de tevhid daveti içinde olursan sen de kafirlere kapı kapı kapı kapı Allah'ın dinini götürürsen ve onların tarih boyunca tekerrür eden yüz çevirmeleri, istihdaları, inkarlarıyla karşılaşırsan işte bu ayet sana tecelli edecektir. Efer'e eyt edendiği zaman Allah sana ifade edecek. Görmedin. Mesela sen hayatında hiç bana çok mal verildi, evlat verildi. Ben daha hayırlıyım senden. Ben cennete gideceğim. Ben cennete gidince sana borcumu öderim diyen gördün mü? Görmedin. Sen bunu görmediğin için. Niçin görmedin? Çünkü birebir somut olarak gece gündüz demek sizin davet alanında değilsin. O kimseyi görmedin için bu ay sana boş gelecek. Ellezideki ismi mefzul, o sana boş gelecek. Kafirin vası sana boş gelecek. Ama sen Allah'ın dinini anlatırken dalgayla, ile karşılaştığın zaman birileri seninle dalga geçerse Birileri senden yüz çevirirse, birileri seni tehdit ederse, Kur'an'da davetçilere yönelik tehdit ayetlerini daha iyi anlayacaksın. Çünkü sen de artık o tarihe gitmiş olacaksın. Tarih iki açıdan tekerrürden ibarettir. Bir, tevhidin seyri. iki, cahiliyenin seyri açısından hep tekerrür halindedir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin davetleri hep aynı olmuş, cahiliyenin karşı koşu hep aynı olmuştur. Ashab kariyeye gidin, le illem tentahu le diyorlar. İbrahim Aleyhisselam'a gidin, le illem tentehle nerjumennek. Aynı ifade bak. İfadelerdeki benzeşiklik dahi cahiliyenin tabiatının aynı olduğunu gösteriyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Arada kaç yıl var bilmiyorum. Birisi İsa Aleyhisselam'ın havariler olduğu söyleniyor. Birisi İbrahim Aleyhisselam. Arada nereden baksanız 2000 ile yakın bir zaman dilimi var. Bilemiyoruz. Allahu ala. Köyde iki tane davetçi geliyor, üçüncü de onları destekliyor. Köylülerin söylediği cümle ile İbrahim Aleyhisselam'ın babasının söylediği cümle lafız olarak aynı. Bu aynilik şunu gösteriyor bize. Cahiliye hep aynı tavrı takındı. Ha cahiliye madem aynı tavrı takındı, sen davet alanına girdiğin zaman, sen davet alanda koşturduğun zaman, Birileri sana lener ve la dediğinde bunu tattığın zaman o birilerini tanıyorsun. Hangi ortamda o sözleri söylediler tanıyorsun. Kendini tanıyorsun, açıyorsun Meryem suresini okuyorsun. İbrahim Aleyhisselam'ın babasının İbrahim Aleyhisselam'a tehdidi var. Hah ben bunu yaşadım. Bu benim yaşadığım bir olay. Ben bunu anlıyorum. Bundan dolayı buradan çıkartacağımız ikinci ders arkadaşlar davet sahasına bizzat girmeniz gerekir. Yoksa anlayamazsınız. Bedir'e gitmeden Enfal Suresini anlayamazsınız. Uhud'a gitmeden e, Alimran i̇bran Suresini anlamanız mümkün değil. Böyle kalabalık bir orduyla uzun bir yolculuk yapıp bir tebük gazvesi yapmadan münafıkları anlamanız mümkün değil. Davet alanına girmeden Mekki ayetleri anlamanız mümkün değil. Kapı kapı kapı kapı kapı, kapı davet etmedikçe Onları uyarsan da uyarmasın da birdir. Onlar iman etmezler. وَمَا تِعْتِهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَةٍ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُ عَنْحَا <مُرْضِين> Ayetlerini anlamam mümkün değil. Bundan dolayı davet alanına gireceksiniz. Avam da buna girecek, ilim talebeleri de girecek. İlim talebeleri evde oturup kitap okumakla bu Kur'an anlayamaz. İlim talebeleri, medrese talebeleri sabahtan akşama kadar sarfnayı okumakla, sabahtan akşama kadar tefsirleri sıkı sıkı bitirmekle, eğer bu Kur'an'ı bu ilmi çalışmayla anlaşılsaydı, bugün ilahiyatlardaki tefsir profesörleri çok rahat, çok net, çok sarı anlayabilirlerdi. Ben bu profesörlerin çoğu zaman tefsir derslerini dinliyorum. Yazdıklarının hemen hemen tamamını okumaya çalışıyorum. Bakıyorum bu ayetlerden hiçbir şey anlayamamışlar, anlamamışlar. Çünkü hiçbir zaman Allah'ın tevhidine davet etmediler ki inkar edilsinler. İstihzayı anlamaları mümkün değil. Onların hakkında hiç dedikodu fitnesi çıkmadı ki Mekke'de veya Medine'de davetçiler hakkında çıkan dedikodu fitnesinden etkilensinler. Bundan dolayı avamda, alimlerde, talebelerde ciltlerce tefsir bitirseniz de ciltlerce kitap okusanız da sarf ve nahi en ayrıntılı inceliklerine vakıf olsanız da bir antrenör soyunma odasında diyor ben bir yazıda okumuştum ee, konu şeydi bir futbol takımı var bir antrenör var dışarıdan yorumcular yorumluyor bir başkası diyor ki o formayı giyeceksin giymedin sen terlemedin o soyunma odasının ter kokusunu almadın o heyecanı işitmedin o heyecan içinde neler yapılması gerektiğini bilmiyorsun dışarıdan olay yorumluyorsun bu olay uygun değildir doğru Hayatın her gerçeği böyledir. Bu Kur'an'ı anlamak da olsa böyledir. Basit bir futbol maçını anlamak da olsa böyledir. Bundan dolayı bu Allah'ın kitabı. Hocam kitabı Kur'an nasıl anlayacağız? Bize bir Arapça öğrette de bir okuyan için. Efer'a ey tefili gelmiş istifam. Faniye gelmiş orada. Ben ne bilmiyorum. Efer'a ey tellezî kefere bi'ayet ne? Yani düşünmedim daha doğrusu. Eee Cümle nereden başladıydı unuttum ben ya. Neyse. Bunun yani Kur'an'ı Arapça öğreneceğim. Efe ra'eyte ra'a fi'li ra'eyte fi'il mazi muhatap si'ga sen diyor gördün mü? E' gelince gör, gördün mü? Tamam mı? İşte böyle bir ifade. Ben Arapça öğrendim Kur'an anlayacağım. Mümkün değil kardeşim. Kur'an'ı böyle anlamam mümkün değil. Bunun için iki kitap tavsiye edeyim. Birisi Muhammed Kutub'un Kur'an nasıl anlayalım? Veya yani Kur'an nasıl okuyalım? Birisi de mevduatinin Kur'an nasıl anlayalım veya Kur'an nasıl okuyalım İsimleri karıştırıyor olabilirim. Kitabın birisinin ismi Kur'an nasıl okuyalım, kitabın birisinin ismi Kur'an nasıl anlayalım. İkisi de bu manada benim şu anlattığım tarzda Kur'an'ı nasıl anlatacağını söylüyor. Efraitelezi kefara. Ellezî kefara ifadesi arkadaşlar belli bir süreden beri inkar eden, inkarda inatlaşmış, artık iman etmesi mümkün olmayan bir şahsiyet anlatıyor. Böyle. Duymadan, cehaletle, gafletten dolayı inkar etmiş birisi değil. Bilinçli bir şekilde inkar etmiş. Neyi inkar ettiğini biliyor. Niçin inkar ettiğini biliyor. Ve inkar etmekte de kararlı bir tip. Ellezî kefara veya ellezîne keferu ifadesiyle karşılaştığınız zaman Kur'an'da bu manayı anlayacaksınız. Bu böyle cahil, avam, liderlerin peşine düşmüş ne dediğini bilmiyor. Onların peşinden giden birisi değil bu adam. Bu adam inkar ediyor. Uzun zamandır inkar ediyor. İsm-i mefsul sırasıyla beraber zikredildiğinde ne ifade ediyor? Hem vasıf olarak, hem zaman olarak, hem mekan olarak her açıdan umumiyet ifade eder. Geçmişin tamamından şu ana kadar inkar etmiş. vasfı, sıfatı, karakteri, şahsiyeti inkarcı bir kişi demektir bu. Böyle basit bir sıfat değil yani değişken, ee, sabit olmayan bir sıfat değil sabit subut bulmuş, karar olmuş, karar kılınmış bir sıfattır bu. Kâfirlik onda karar kılmıştır. Böyle kâfirler dünyadan için vardır. Allahu Teala insanlardan bir kısmını böyle kâfirlik yapsınlar diye yaratmıştır. Hiç düşündünüz mü böyle kâfirlerin dünyada ne işi var? Allahu Teala dünyayı güzelleştirmiş, mükemmel bir dünya yaratmış. Böyle kâfiri en güzel şekilde var etmiş, elleri var, ayakları var, gözleri var. Öyle değil mi? Dili var, aklı var, beyni var, kalbi var. Allah subhanehu ve teala böyle bir kafiri niçin yaratmış? وَلَقَدْ فَتَنَّ bi بِبَعْدٍ Yani liba'dın değil mi? Hangisi? Değil mi evet. Biz insanların bir kısmına bir kısmına imtihan. İşte böyle kafirler bizim imtihan vesilemizdir. Biz böyle kafirlerle cennete ulaşacağız. Biz Allah'a imanımızı böyle kafirler vesilesiyle ee, i̇manda samimiyetimizi ispat edeceğiz Böyle kafirler karşımıza çıkacak Biz onlara dini anlatacağız Onlar bizi tehdit edecekler Böyle kafirler karşımıza çıkacak Biz onlara din anlatacağız Onlar bize doğru geçecekler Böyle kafirler karşımıza çıkacak Biz onlara din anlatacağız Onlar bizi eziyet edecekler Biz sebat edeceğiz sebatla devam edeceğiz Ve Allah'a olan imanımızı Yani tevhidimizi Allah'a ispat edeceğiz İşte böyle kafirlerin bize faydası da budur ve kale bu kafir dedi ki Kur'an-ı Kerim ben her derste bir öneride bulunuyorum genelde size. Şöyle şöyle bir çalışma yapın diye. Ben kendim de bu önerilerimi not alıyorum. Yeri geldiğinde yapmaya çalışıyorum. Şimdi bir öneri daha bulayım. söyleyeyim. Kale dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Allah dedi ki vardır. Melekler dedi ki vardır. Bunları çıkart. Bir de tevhid ehli Müslüman salih kimseler dedi ki. Şeklinde ifade vardır. O adam dedi ki, peygamberler dedi ki, Nuh dedi ki, bahçe sahibi dedi ki, bunları çıkartın alt alta koyun. Bir de kafirlerin, bir de onlar dedi ki, o kafir dedi ki bu ayette olduğu gibi, onları alt alta çıkartın. İki yapının birbirinden ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Birisi sadece Allah'a çağıran, ahirete davet eden, ahirete hatırlatan, salih ameller emreden, güzel şeyler emreden bir yapıdır. Diğeri, vahiy karşısında devamlı surette sen vahiy söylersin o da sana bir şey söyler itiraz eden, vahiy karşısında laf söyleyen, heva ve hevesinin isteklerini ön plana çıkartan bir yapıdır. İçinde yaşadığımız toplumun ahkamını öğrenmek isteyen hani, hocam toplumların ile ilgili bir ders yapsak nasıl olur? Gerek yok, bakın var size bir ders. Mümin toplumlar ne demiş? Kur'an-ı Kerim'de çıkartın. Müşrik, kafir, mücrim toplumlar ne demiş? Kur'an-ı Kerim'den çıkartın içinde yaşadığımız toplum cümlelerine bakın siz bu toplumun içinde yaşıyorsunuz. İçinde yaşadığımız toplum mümin toplulukların sözlerine benzer sözler mi söylüyor? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de anlatılan müşrik, kafir, mücrim toplumların söyledikleri sözlere mi benziyor? İçinde yaşadığımız toplumun sözleri. Bakın içinde yaşadığımız toplumun ee, şeyi çıkacaktır karaktere çıkacaktır. Bana bunu unutturmayın. Okumadan da bunu yapabiliriz. Ama okumamız gerekir. Çünkü çoğu yerde galil hasve gitmiştir değil mi? Hasve giden yerler de vardır. Bunu yapalım inşallah. Böyle bir çıkartalım. Müminler dediler ki ayetler çıkartalım. Kafirler dediler ki ayetler çıkartalım. Kimler ne demiş bir bakalım inşallah. Kesinlikle ve kesinlikle tekit üstüne tekit geliyor. Malen bana mal verildi. Ve veleda, ve bana evlat verildi. Hemen önceki sayfada ayetler vardı. Ne diyorlardı? Eyül feriqane hayrun mekâmen ve ahsenun ediyya. Biz bunu anlattık. Hangimiz, sizden hangimiz makamı daha hayırlı, meclisi daha güzeldir? Hakkın tek bir ölçüsü vardır. O da vahye tabi olmaktır. Kim vahye daha çok tabi ise o daha çok hak sahibidir. İlmin üstünlüğü hak olmanın bir gerekçesi değildir. Malın üstünlüğü haklılığın bir gerekçesi değildir. Taraftar üstünlüğü, taraftar üstünlüğü haklılığın bir gerekçesi değildir. Nediyah, nediyah, nedve, nadi, nadi ne demek? Meclis demek. Tabi bir görüşe göre, başka manalarda var. Kimlerin oturduğu apartman. Kimlerin evleri, kimlerin mescitleri, kimilerin haneleri kimilerin çalışmaları. Büyük veya küçük bunların hiçbiri haklılığın gerekçesi değildir. Hakkın gerekçesi değildir. Hak olmak bu burada değildir. Hakkı buraya bağlamak cahiliyenin vasfıdır arkadaşlar. de bulunacağımız hayatta. Hayatımız tamamen neyle yöneliyor? Tercihlerle yöneliyor değil mi? Hayatımız ticaret yapacağız tercih. Arkadaş edineceğiz tercih. Bir Müslüman topluğa tabi olacağız tercih. Evleneceğiz, tercih. Evliliğimizi şu veya bu şekilde yürüteceğiz, tercih. Konya'da veya İstanbul'da yıkam edeceğiz, tercih. Hayatımızda devamlı bir tercihlerle ilerliyoruz. Hangi ilmi tahsil edeceğiz, tercih. Değil mi? Hayatımız hep tercihlerle gidiyor. Bu tercihlerde zahiri esbabın hiçbir şey yoktur. Önemi yoktur. Zahiri esbab, çokluk, Büyüklük, fazlalık, övgü, bunların bunlara bakarak tercih etmek, haklılığı bunlara bağlamak müminin vasfı değildir. Bunlar cahiliyenin vasfıdır. Hakkı ve haklılığı, doğruluğu sadece ve sadece Allah'ın rızasına bağlamak ise işte müminlerin vasfıdır. Ve kâle dedi ki, le bana verildi malen bana mal verildi. Bana mal verildiyse bunu veren kim? Allah subhane ve Teala. Burada tabii meçhul kullanmış kullanılmış. Bu adamın Allah'a iman etmediğini gösteriyor. Adam Allah'a iman etseydi Allah bana mal verdi, evlat verdi derdi. Ama Allah'a iman etmediği için bana verildi. Yani senin iddia ettiğin Allah bana verdi. Ben inanmıyorum ama sen Allah'ın varlığını iddia ediyorsun ya. Allah'a imanın gerektiğini iddia ediyorsun ya. İşte o Allah bana mal verdi. Bana evlat da verdi. Mal ve evlat o dönemde Hayrın ve hayırlığın bir göstergesidir. Cahili bakış açısıyla. Ha bana bu verildiyse ben senden daha üstünüm o zaman. Ben senden daha hayırlıyım. İşte bu bakış açısı maalesef bizim Türkiye'de. Cahiliye de zaten yani cahiliye ehlinde her türlü cahili adet mevcut. Cahiliye onların kemiklerine iliklerine kadar işlemiş. Ama maalesef, maalesef arkadaşlar biz de bu cahiliyeden çok ciddi anlamda etkilenmişiz. Hakkı ve haklılığı, sıdkı ve sıddıklığı sadece ama sadece hevai nefsi ölçülere bağlıyoruz. اَتَّلَعِ الْغَيْبَ اَتَّلَعِ الْغَيْبَ اَتَّلَعِ الْغَيْبَ O gaybe vakıf mı oldu? Muttali mi oldu? O gaybı mu görüyor? O gaybı mı biliyor? Nereden biliyor? Kendisinin daha hayırlı olduğunu kıyamet gününde kendisine cennet verileceğini, kendisine mükafatlar verileceğini nereden biliyor? Em ya da Rahman Allah'ın kadından bir söz mü aldı? Burada bazı ulema sahabeden de gelen kaviller vardır. Ahit kelimesini tevhid olarak tefsir etmişlerdir. Sanki o tevhid üzerinde mi böyle bir iddiası var? Bir mana böyledir. O Allah'tan tevhid ehli üzerinde olduğuna dair bir belgesi mi var ki Kendisine mükafaz sunulacak. Allah subhane ve teala hemen sözüne, onun sözüne uzun uzun cevaplar vermek verme gereği duymuyor. Sadece diyor ki o, o kayba mı muttal yani geleceği mi biliyor? Hayır. Allah'tan aldığı bir söz var mı? O da yok. Peki ben cennete gittiğimde sana borcumu öderim şöyle yap, bunu nereden biliyor? Kelle hayır. Allah subhane ve teala burada onun sözlerini reddediyor. Onun sözen neredir o? Saçma sapan sözler sarf ediyor. Ne söylediğini bilmiyor ama senek tuva onun her söylediğini biz yazıyoruz. Onun her söylediğini biz yazıyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de ve Medine'de. Mekke'de özellikle Mekke'de bilahirede Medine'de Öncelikle mümin cemaat terbiye metoduyla ilgili, daha sonra da kafirleri uyarıcı ahlaki ilkelerle ilgili bir metoduna, bir noktaya temas etmek istiyor. Kur'an-ı Kerim ilk inen ayetlerden itibaren Mekke'de müminlere ve kafirlere bir ders vermiştir. Müminlere bir ders vermiştir, kafirlere bir ders vermiştir. Yaptığının karşılığını göreceksin. Yaptığın tek tek yazılıyor. Yaptıkların tek tek işitiliyor. Yaptıkların tek tek bilgi dahilinde sen bunun karşılığını göreceksin. Mekke'de Müslümanlara verilen en önemli imani ve ahlaki ilkelerden birisi budur. فَمَنْ يَعْمَلْ zerratin ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ kim hayır türünden zerre mis, miskal miktarınca atom mu deniyor buna ne deniyor artık atom miktarınca mı diyelim zerre miktarınca diyelim biz. En küçük bir hayır yaptı onun karşılığını görecektir. Kim de en küçük bir şer yaptı onun karşılığını görecektir. Kur'an-ı Kerim'e bakın hangi Mekke'ye sureye bakarsanız bakın bu ilke birden fazla şekilde yer etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Ama iki sınıfa birden yer etmiş, iki sınıfa birden dersler verilmiş, müminlere verilen dersler başka, kafirlere verilen dersler başkadır. Müminlere burada iki tane ders verilmektedir. Bir, sözlerinize dikkat ediniz. Ağzınızdan çıkan her şey yazılıyor, ağzınızdan çıkan her şey kayıt altında, ağzınızdan çıkan her şeyin bilgisi Rabbimin katında ve bununla karşılaşacaksınız. Dikkat edin. Bu veya buna benzer ayetlerden bizim ilk almamız gereken şey budur. Söyleyeceğimiz söz yazılıyor. Mayel min kavlin illa ledehi raqibun atid. Üzerinizde onları gözetleyen, onlara rakip olan. Rakip ne demek? Gözetçi, muhafız. Tek tek bakıyor böyle. Ve onları kayıt altında tutan elçiler vardır. Bir de mayel fi'u min kavlin. Ağızdan her ne çıktıysa. İmam Mücahid'e göre hastanın inlemesi dahi yazılmaktadır. Bu ilke, yani Allah her şeyden haberdar, Allah her şeyi yazıyor, Allah her şeyi biliyor, Allah her şeye şahittir ilkesi. Ve bu ilkenin devamında yaptığının karşılığını, hayır veya şer türünden yaptığının bedelini ödeyeceksin. Yaptığının karşılığını mutlaka alacaksın. İlkesi hem müminlere yönelik bir ilkedir, hem de kafirlere yönelik bir ilkedir. Müminlere yönelik birinci alınması gereken ders, Müminler amellerine çeki düzen verecekler. Dillerine çeki düzen verecekler. Adımlarına çeki düzen verecekler. Hayatlarına çeki düzen verecekler. Bu hayatın içerisinde 24 saat içinde saniye saniye her şey kayıt altında. Ve bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hayır türünden de karşılığını alacaksınız. Şer türünden de karşılığını alacaksınız. Müminlere yönelik birinci uyarı bu manada. İkinci uyarı ise hem müminlere yönelik hem kâfirlere. Bu pardon. Bu birinci uyarı hem müminlere yönelik hem kâfirlere yönelik. Kâfirlere de aynı tehdit vardır. Siz şu an müminleri tehdit ediyorsunuz ya biz bunları yazıyoruz. Siz şu an müminlere işkence ediyorsunuz ya biz bunları yazıyoruz. Senektu ma yaqulu. Her söylediğinizi biz yazıyoruz. Her iddianızı kayıt altına alıyoruz. Her yaptığınıza şahidiz. Her yaptığınızı biliyoruz. İramazat-ı İmât'ı ki ki bilatte benzeri ve Semud'un ki ki kayayı vurdu, ve Firavun'un zül-avtât'ın ki ki bilatte kibirlendi ve onda fesat çıkardı, Rabbin üzerine Bu yaptıkları hepsini Rabbim kaydetti ve bedelini onlara ödedi. Ey kâfirler! Bugün yaptığınızdan dolayı gururlanmayın. Bugün söylediklerinizden dolayı haklı olduğunuzu zannetmeyin. Yaptığınız her şey Kayıt altındadır. Yaptığınız her şey şahitlidir, belgelidir ve bu size kitap olarak sunulacak. Siz kitabınızı okuyacaksınız. Le, li alayteniyle muhtekitabiye keşi kitabım bana verilmeseydi diyeceksiniz. Keşi kitabım bana bu. Bu ifadenin yani bu ahlaki ve imani ilkenin kafirlere yönelik e, içeriği de bu şekildedir. Bu ilkenin müminlere yönelik bir içeriği de şudur, İçinizi serin tutun, rahat olun. Onlar bugün böyle böyle söylediler, biz de böyle böyle söyleyelim, gerek yok yazdık biz, biz bunu biliyoruz. Biz onlara bedelini ödeteceğiz. Onlar bugün böyle bir iftirada bulundular, dert etmeyin, yazdık bunu yazdık. Sen ona verebileceğin cevap, senin ona yapabileceğin iş sadece belli sınırlı, mahdut. Çünkü benim gücüm mahdut, sınırlı bir hudut dahilinde. Ama Allah subhanahu diyor ki ben öyle değilim. Azizün züntikam hem azizim hem de intikam sahibiyim. Ve yazdım sen içini serin tut. Sen rahat ol, sen sıkılma, sen dert etme. Bu veya buna benzer ifadeler Kur'an-ı Kerim'de çok sarih bir ilk ortaya koyuyor. Müminlerin gevşememesi gerektiği, kafirlerin baskılarından, kafirlerin eziyetlerinden veya kafirlerin sözlerinden dolayı psikolojik olarak bir Yıkıma uğramamaları gerektiği. Hatta bundan dolayı Rabbimize havale ettik. O sizin hakkınızdan gelecektir diyerek içlerinde bir serinliğin olması gerektiği bu veya buna benzer ayetlerde geliyor. Devam ediyor. Ve nemuddu lahu min el azab Müminlerin kalbine su serpiyor. Kafirler tehdit etmişler. Kafirler isciayet etmişler. Kafirler işkence etmişler. Kafirler, müminlerin sözleriyle yaralanmışlar. Kalp yaralanmış. Allah subhanyatel oraya bir soğuk su serpiyor. Rahatlayın diyor. Ferahlayın. وَنَمُدُّ min مِنَ azab مَدَّا Biz onun azabını artırdıkça artıracağız. Yazdık. Bedelini ödeteceğiz. وَنَرِذْهُ ma يَقُولُ Söylediklerinden dolayı onun her şeyini varis olacağız. وَاَتِينَا <gülüyor> فَرْدَا O bize tek başına gelecek. Bakın yapılanın karşılığı mutlaka görülecektir. ilkesinin pratik uygulamasıdır arkadaşlar bu. Siz sadece doğru yolda mısınız değil misiniz? Siz sadece adımlarınız hak üzerinde mi değil mi? Siz sadece nebevi menheç üzerinde misiniz değil misiniz? Sizin üzerine duracağınız konu bu olacak. Siz bunun üzerindeyseniz size yönelik bütün saldırılar yazıldı. Bunun bedeli olarak Allah onlara karşılığını verecek. Onların azabını artırdıkça artıracak. Onların her şeylerine varis olacak. Ve onları tek başına huzuruna getirecektir. Ondan dolayı dert etmenize gerek yok. İçinizi sıkmanıza gerek yok. Problem etmenize gerek yok. Evet. Onlar Allah'tan gayrı ilah edindiler. Min Mekke'de inen bir sure bu Meryem suresi Mekkelilerin dini yapsın ortaya koyuyor. Buradaki ayetin tam manası onlar Allah'ın yanında Allah'ın hemen alt tarafında Allah'a yakın ilahlar edindiler. Bu ilahlar Allah'a yakın kimseler. Dûn ifadesi bunu belirtiyor. Allah'ın hemen bir alt birisinde Allah'ın birisinde bunu mesela nasıl tercüme etmişler burada? Allah'tan başka ilah edindiler. Bu tercüme yanlış. Allah'la beraber ilah edindiler tercümesi. Biraz daha doğru ama tam tarih değil. Ben çok güzel birkaç tane tercüme görmüştüm ama Allah'ın berisinde ilah edindiler şeklinde. Allah'ın yanı sıra ilah edindiler veya Allah'ın berisinde. Yani Allah'ın hemen gerisinde bir ilah. Mekkeli müşkülerin uluiyet inancında arkadaşlar Allah en büyük ilahtır. Kulun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'ın yakınlarında, Allah'ın civarında Allah'a yakın olan başka ilahlar da vardır. Biz kul olarak o ilahlara yaklaşırız. O ilahlar bizim problemlerimizi, dertlerimizi Allah vesilesiyle çözerler. Bugünkü putperest sufi inancın aynısıdır. Onlar da biz işte günahkar kuluz, Allah'a ulaşamayız, Allah'a nasıl ulaşacağız? Şeyhlerle, işte velilerle, şunlarla, bunlarla, ölülere ulaşacağız veya peygamberle veya şununla veya bununla. Ve onlara ibadetlerini onlara sunurlar. Ve tehezü dunillah âlihe. Arkadaşlar ilah kendisine sığınılandır. İlah da yani bir kimse, bir varlığı ilah edinirken onda bir güç olduğuna inanır. Kendisinin yapamadığı ama onun yapabilecek bir şeyler olduğuna inanır. Kendisinin yapamadığı, onun yapacağı şey uhrevi, manevi şeylerdir. Hastadır, hastalığını kendi başına gideremeyecektir. Ama karşında bir nesne vardır, o nesne bir şekilde hastalığı giderecektir. Manevi dertleri vardır, bu manevi dertlerini kendi başına gideremeyecektir. O ilah edindiği nesne o manevi dertleri giderecektir. Bir vadiye gelmiştir, vadide kendisinin başına gelecek bir tehlikeden korkmaktadır. Kendisine gelecek bir tehlikeden korkmaktadır. Bu tehlikeyi tek başına savması mümkün değildir. Bu vaadin ilahı olan cinlerin efendisine sığınıyorum diyerek cinleri ilah edinmiştir. İlah edinmenin aslında yapısında bir güç sahibine sığınmak vardır. Zaten ulûhiyetin esası da nedir? Sığınmaktır. Ulûhiyetin esası da nedir? Sığınmaktır. Ve <Sessizlik> min Onlar Allah'ın yanı sıra Allah'ın berisinde ilahlar edindiler. İllet geliyor. İşte o ilahlar vasıtasıyla izzet bulacaklar. Dertleri gidecek. Problemleri halledilecek. Hastalıkları gidecek. Veya veya veya. Bu, bu ayetin bir diğer manası ise özellikle insanlar her zaman güç yok kuvvet peşindedir. İnsanlar her zaman izzet peşindedir. İnsanlar dünyada her zaman ya maddi olarak ya manevi olarak güç ya kuvvetin peşindedir. Güç ya kuvvetten hoşlanmayan bir Allah'ın kulu yoktur. Yani mesela bugün gel Konya'nın mülkiyetini sana versi verelim desek, yok ya ben bunu kabul etmiyorum. Ne yapayım koney ya diyecek kimse var mıdır? Belki vardır o da Konya'nın daha büyük şeylere sahiptir. Ben ne yapacağım Konya'ya? Zaten Türkiye'ye sahibim der. Birine desek ki gel şu Konya'daki ovaların tamamını sana verelim desek kabul eder. Yönetimi sana verelim desek de kabul eder. Malı mülkü sana verelim desek de kabul eder. Hiç kimse ben istemiyorum demez. Niçin? Çünkü kendisine verilecek bu şeyler ona izzet verecektir. Yüceltecektir. Yönetim yani yönetici olacaktır. Güç ve kuvvet sahibi olacaktır. Güç ve kuvvet sahibi olmak her insan arzudur bir. iki insanlar insanlar ya kendileri bir şeyler yaparak güç yok kuvvet sahibi olmak isterler ya da kendileri bir şey yaparak güç yok kuvvet sahibi olamıyorlarsa güç yok kuvvet sahibi birilerinin yanında yer alarak o güç yok kuvvetten faydalanmak isterler. Valilik bir güç yok kuvvettir bir izzettir. Kendi çabanla vali olamıyorsan valiye yaranmak valinin yakınında olmak Valinin etrafında olup onun güç yok kuvvetinden faydalanıp başkalarına güç yok kuvvet gösterisi bulunmak ister insanlar. Ve ne yazık ki, ve ne yazık ki insanlar aldatan şey de güç yok kuvvetin nerede olduğunu bilmemeleridir. Gerçek güç yok kuvvet Allah'tadır. Gerçek güç yok kuvvet tevhiddedir. Gerçek güç yok kuvvet Allah'ın kitabındadır. Gerçek güç yok kuvvet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaktır. Bunun dışında güç bulmak, kuvvet bulmak için Allah'ın kitabından bağımsız, tevhidden bağımsız, rasyonun sünnetinden bağımsız güç ve kuvvet arayışları tamamen nafiledir. Siz siz olun. Güç yok kuvveti sadece Allah'ın kitabında. Allahu ve teala kitabını tafsif ederken, vasıflarındırırken bu kitabın bir vasıfı nedir? Kitabın nedir? Konumuza uygun olarak kitabın aziz, güç ve kuvvet kitabı. Bu kitaba sarılan güç kuvvet bulacaktır. Bu kitaba sarılan izzet bulacaktır. Bu kitaba sarılan kuvvet bulacaktır. Bu kitabın dışına çıktığın zaman tüm dünyanın sahibi de olsan Firavun gibi orduların da olsa bir çocuğu bir çocuğu üzerine taşıyıp ona e, kurtarıcı olan su seni yerin dibine geçirecek eğer. <gülüyor> İşte burada arkadaşlar güç yok kuvvet arayışının ikinci versiyon reddedilmektedir. Sekfuru ne bir ibadetiym? Onlar güç yok kuvveti başka yerde aradılar. Onlar güç ve kuvveti tağutlarda aradılar. Onlar güç yok kuvveti tağutların ordularında aradılar. Onlar güç ve kuvveti tağutların istihbarat birimlerinde aradılar. Onlar güç yok kuvveti tağutları razı etmekte aradılar. Onlar güç ve kuvveti tağutlarının hoşuna gidecek sözler söylemekte aradılar. Ama o tağutlar seyekfurune bir ibadetiyim. Onların güç ve kuvvet arayışlarını kıyamet günler reddedecekler. Allah subhanehu ve teala müşriklerin, zayıf müşriklerin, avam olan müşriklerin, güç ve kuvvet sahibi olmayan müşriklerin, güç ve kuvvet sahibi olan müşriklerin yanında izzet aramalarını ibadet olarak simlendirmektedir bakın dikkat edin onların ibadetlerini onlar reddedecek diyor bu güç ve kuvvet arayış meselesinin üzerine çok uzun durabiliriz nasıl aradılar gidin Ashab suresine bakın diğer surelere bakın onların peşinden gitmekle aradılar Saffah suresine bakın onlarla yardımlaşmakla aradılar bundan dolayı niye bugün yardımlaşmıyorsunuz Aranızda bir hukuk vardı, aranızda bir ilişki vardı Bu ilişkiyi kıyamet gününde niye sürdüremiyorsunuz demektedir Unutmayın arkadaşlar Allah'ın vahyinin dışında bir yerde güç yok, kuvvet aramak Ona ibadet etmektir O yer kıyamet gününde seni reddedecektir Gerek mali, gerek manevi, güç yok, kuvvet arayışları Kitabın dışında bir yerdeyse Allah'ın dışında bir yerdeyse Vahyin dışında bir yerdeyse bu arama çalışmaları, bu gayretler ona yönelik bir ibadettir. Siz izzet bulabilmek için, güç ve kuvvet bulabilmek için Allah'ın dışında birlerini razı etmeye çalışıyorsanız bu çalışma gayretleri onlara yönelik bir ibadettir. Ve onlar ilk etapta sizin bu gayretlerinizi, ibadetinizi redderecek. وَيَكُونُنَا عَلَيْهِمْ Onlar birbirlerine muhalif olacaklar. İnşallah buradan devam edeceğiz.